Mursa'nın adamları öğütlemiş çarpılmıştı Ali o gün çok fena çarpılmıştı topun ağzına o geldiydi ondan sonra da iştihat dersi başlamıştı Hoca anlatıyor Ali itiraz ediyor dersini tam almış Mursa'da halbuki azıcık dinlese sorduğu her sorunun cevabı onun içinde var yani hayırlısın inşallah Allah hayırlara versin belki gün onların sormuş olduğu sorular bugün birçok insanın e, sormaya bile akıl etmediği tutururken e, böyle öylesine bir girip ya şu odada ne var Kur'an'mış sünnetmiş nasihatmiş yazıyor bir bakayım deyip dinlerse e, hakikaten birçok meseleyi kendiliğinden sormadan alıp gelecek. Bugün öğleye kadar elektrik kesintisi vardı. Torunla gitmiştik oh, dükkana da. Öğleden sonra e, torun bilgisayarı bırakmayınca ben oturup kitap okudum. Biraz da misafirler geldi gitti. O yüzden Musa hiç giremedi. Biraz da bağırdı. <gülüyor> Ben hemen gelince anlatırım bugün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dilinde bazı sahih kısalar üzerinde biraz duralım isterseniz kardeşlerim ne dersiniz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bizlere bildirmiş olduğu bazı kısalar var isterseniz onlardan ben size olduğu gibi aktarmaya çalışayım değil misafir kardeş nasıl mantıkı değil o değil Musa dedim mi işte öyle bir defteri var ki kardeş yani <gülüyor> aynı şu e, nüfus kütüğünde koca bir kaplı defter olur ya onu bir açtık mı daha arkası gelmez en iyisi o bir dursun şimdi. Bismillahirrahmanirrahim Allah'a Allah hamdedir. Ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerinde nasıl sığınırız Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur.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 bizlere aktarmış olduğu, geçmiş ümmetlerden olsun, ashabının içinden olsun, bazı kıssaları anlatma yolunda olacak inşallah. Rabbim hepimizi hayırla andırsın. Sizlere aktarmak istediğim ilk hadis-i şerif mağarada mahsur kalanlar kıssasıdır. Ebu Abdurrahman, Abdullah İbni Ömer, İbni Hat Ömer İbn-i Hattab'dan naklettiği bir rivayette ben diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan şöyle işittim diyor sizden önce yaşayanlardan üç kişi görcü çıktılar akşam olunca yatıp uyumak üzere bir mağaraya girdiler Hattadan dağdan kopan bir kaya Bağmur'un ağzını kapattı. Bunun üzerine birbirlerine yaptığımız iyilikleri anlatarak Allah'a dua etmekten başka yapacağımız hiçbir şey bizi kurtaramaz dediler. İşlerinden birisi Allah'ım benim çok yaşlı bir annemle babam var. Onlar yemeklerini yemeden çoluk çocuğumu ve hizmetçilerime yedirip içirmezdim. Bir gün hayvanlara yem bulmak üzere evden ayrıldım. Onlar uyumadan önce dönemedim. Gelir gelmez hayvanları sağıt sütlerini anamla babama götürdüğümde baktım ki ikisi de uyumuş. Onlar uyandırmak istemediğim gibi onlardan önce ev halkının ve hizmetkarların bir şey yiyip içmesini duygun görmedim. Süt kabı kafak atana kadar uyanmalarını bekledim. Çocuklar etrafımda açlıktan sızlanıp duruyorlardı. Nihayet uyanıp çiplerini içtiler. Ey Rabbi, şayet ben bunu senin hazarına kazanmak için yapmışsam, şu kaya sıkıntısını başımızdan al diye yalvardı. Kaya biraz aralandı, fakat çıkılacak gibi değildi. Kardeşlerim bir diğeri ise şöyle dedi. Allah'ım amcamın bir kızı vardı. Onu herkesten çok seviyordum. Ona sahip olmak istedim. Fakat o arzu etmedi. Bir yıl kıtlık oldu. Amcamın kızı çıka geldi. Kendisini bana teslim etmek şartıyla 120 altın verdim. Kabul etti. Ona sahip olacağım zaman dedi ki Allah'tan dinin uygun görmediği bir yolla beni elde etme. En çok onu sevip arzu ettiğim o olduğu halde içinden uzaklaştım. Verdiğim altınları da geri almadım. Aleykümselam. Allah'ım eğer ben bu işi senin rızanı alarak yapmışsam başımızdan bu sıkıntıyı kaldır diye yerler vardır kaya biraz daha aralandı fakat yine çıkılacak gibi değildi. Üçüncü adam Allah'ın vaktiyle birçok işçi tuttum. Parasını almayan biri dışında hepsinin ücretini ödedim. Ücretini almadan giden adamın parasını çalıştırdım. Bu paradan büyük bir servet. Bir gün bu adam çıka geldi bana ey Allah'ın kulu bana ücretimi ver dedi ben ona şu gördüğün vadi dolusu hayvanlar senindir dedim. Adam ey Allah'ın kulu benimle alay etme dedi. Seninle alay etmiyorum deyince bunun üzerine o geride bir tek şapmadan hepsini önüne alıp götürdü. Ya Rabbi eğer ben bu işi senin rızan olarak yapmışsam içinde bulunduğumuz sıkıntıdan bizi kurtar diye yalvardı. Mağaranın ağzını tıkayan kaya iyice açıldı. Onlar da çıkıp gittiler. Kardeşlerim bu hadis-i şerifi Buhari ve Müslüm nakletmiştir. Allah buradaki itileri anlayan, sanman kullardan eylesin. Bu hadisten birçok faydalanacağımız meseleler vardır. Birincisi kardeşlerim zor durumlarda ve sıkıntılı anlarda Allah'a dua etme müstehaptır. Yine salih olan amelleri vesile kılarak Allah'a dua edildiğinin de bir işareti vardır. Kardeşlerim hadis-i şerife dikkat edecek, dikkat edecek olursak, ana babaya iyilik yapma ve onlara hizmet etme, onları çocuklara ve hanıma tercih etme, önemli ibadetlerden. Buraya dikkat ettiniz değil mi? Yine kardeşlerim, haramları ve günahları isteyerek Allah rızası için terk etmenin sevabı da duanın kabulüne bir işaret. Yine bu hadisten istifade edeceğimiz bir yerde, zor durumda doğru ve samimi bir şekilde duaların icabet edildiğini görüyoruz. Demek ki kardeşlerim Allah iyilik yapan kimsenin ecrini boşa çıkarmıyor. Yine para çalıştırılmalıdır. Çalıştırmasını bilmiyor veya çalıştırmak için zamanı yoksa güvenilir, tecrübeli birine vererek çalıştırmanın da cavduğu ortaya çıkmıştır. Çünkü burada dikkat ederseniz bir işçi ücretini almadan gidiyor. O insan korkusuna binayen Aleykümselam var mutluluk. Ne yapıyor? Onun parasını işletiyor. O kadar malı çoğalıyor artık vaadi almaz oluyor. Ve çalıştırılan para kar yaparsa para sahibiyle parayı çalıştıran kısımda anlaşmaya uygulayarak paylaştırılabilir. Kar değil, değil de zarar olursa para sahibi yarısını parayı çalıştıran kimse de emeğini kaybetmiş olur. Kardeşlerim bu hadis-i şeriften anlayacağımız önemli noktadan birisi de Müslüman sürekli dua etmeli. Özellikle sıkıntı anlarında daha fazla dua etmelidir. Allah sevgisi bütün sevgilerden üstün kılınmalıdır. İşçilerin haklarını koruyan kimseyi Allah zor durumlarda da koruyor. Samlı bir şekilde Allah'a dua etme kocak kayaları parçalayıp sıkıntıyı gideriyor. Demek ki çalışanların ücretleri korunduğunda insanın çok büyük hayırlara ermesine sebep olur. Allah subhanahu ve teala hakkıyla anlayanlar eylesin kardeşlerim. Demek ki Allah Resulü'nün bize aktarmış olduğu bu kıssa şiddetli bir sıkıntıya veya darlığa düşüp çareleri tükenen ve kurtuluş yolları kapanan üç insanın dikkat ederseniz samimiyet ve sadakatle Allah'a sığındıkları işledikleri salih amellerin en sinirliyle Allah'a yalvardıklarını ve onunla Allah'a tevessül ettiklerini Allah'ın da onların sıkıntılarını giderdiğini ve önlerine bütün ifade etmektedir. Rabbim Sübhanahu ve Teala bizleri anlayan ve bunları hayatına sanlı bir şekilde geçirenlerden eylesin bakın bir tane kıssadan neler anlaşılıyor neler yine kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen bir rivayette Edebu Said Sa'd İbni Malik İbni Sinan El Hudur'dan gelen bir rivayette Allah Resulü aleyhissalatü vesselam sizden önceki kavimlerden diyor bir adam vardı tam 99 kişi öldürdü öldürdü bir bilgin adamına gitti sordu, araştırdı ve ona dediler ki şu rahibe git ona sor adam rahibin yanına geldi 99 kişiyi öldürdüğünü, bunun tövbe olup olmadığını sordu. Rahip, hayır yok dedi. Bunun üzerine adam rahibi de öldürerek öldürdüğü adam sayısını yüze çıkardı. Sonra yine yer yüzünün alim insanı kimdir diye araştırdı ona bir yerdeki falan alim dediler ve adam ona da gitti ve. Ben yüz kişiyi öldürdüm. Tövbe etsem acaba Allah benim tövbeni kabul eder mi diye sordu. Adam, evet dedi. Tövbe ile kul, Allah ile kul araçına kim girebilir? Fakat dedi, sen burada durma. Eğer orada hayırlı insanlar olmuş olaydı sen bu sana öldürmezdin sen filan yere git orada hayırlı insanlar var dedi ve o insan yol attı ölüm yakasına yapıştı ve öldü kardeşlerim rahmet melekleriyle azap melekleri münakaşa tutuşturlar rahmet melekleri Adam tövbe etti. Kalbinden Allah'a yönelerek geliyordu. Azap melekleri ise o adam bugüne kadar hiçbir iyi amel yapmadı ki. Derken Allah onlara insan suretinde bir melek derdi. Her iki grup melek onu hakem tayin ettiler. Adam yani hakim melek geldiği yer ile gittiği yerin arasını ölçün hangi taraf daha yakın ise ona göre muamele yapın. Melekler ölçtüler. Gitmek istediği yerin daha yakın olduğunu görünce adamı rahmet melekleri aldı. Evet. Bunu Bukhari ve Müştüm nakletmiştir. Allah subhanahu ve teala hakkıyla anlayanlardan eylesin. Banki kardeşlerim Tövbe kapısı açıktır. Tövbeden kimsenin hataları veya günahları çok olursa olsun tövbeleri kabul edilir. Demek ki kasten insan öldürenin tövbesi de kabul. Yine burada dikkat edecek olursak kardeşlerim ilmiyle amel eden alimin ilmi cahilin çokça yaptığı ibadetten daha üstün çünkü cahil olan abid iyilik yapayım derken kötülük yapıp hem kendi hem de başkasını helak eder dinliyle amel eden alim ise hem kendisini faydalandırır hem de faydası başkalarına dokunur demek ki iyi kimselerle beraber olan insan iyi olmaya zarf eder kötü insanların içinde duran insan ne olur? İçinde iyi bir şey kalsa bile onların yaptığı hal ve hareketlerle devam eder gider. Allah iyi insanlarla beraber yaşamayı nasıl bizlere? Demek ki kardeşlerim, kişi günahlara bulaşmasına, haramlara düşmesine sebep olacak her türlü yerlerden, kişilerden ve işlerden uzak kalmalıdır. Allah bu nasihatlerden eylesin. Burada bu kıssada anladığımız konulardan bir tanesi de kardeşler Demek ki daha önceki milletlerde olmuş bu olaylar dinimize ters düşmeyen konuların anlatılmasının da bir sakıncası olmadığını gösteriyor. Yine demek ki melekler de insan suretine geliyormuş. Yine kardeşlerim, günahkarın günahı ne kadar çok olursa olsun rahmetinden ümit kesmemek gerekiyor. Ki zaten Rabbimiz subhan ve Teala kitabında ancak kafirler Allah'tan ümit keser diyor. Yine kardeşlerim dikkat ederseniz bilmeyen bir sene sorularını halledebilmesi için Kur'an ve sahih sünneti bilen bir alime sormalıdır. Bakın adam gitti alim gösterdikleri insana sordu o Allah seni affetmez deyince kendi canına ne yaptı? Oldu. Ama aradığı cevabı vicdanındaki sızıyı dindiren onu hakka yönelten insana hiçbir şey yapmadı. Demek ki alem bir kimse insanları ümitsizliğe düşürmez. Onların elinden tutup tövbe etmelerini sağlar yoksa bir vakayı nakletme işte doğru bu ister ister alma demek değildir davet alem bir kimse insanları ümitsizliğe düşürmez kolaylaştırır zorlaştırmaz huzur verir nefret ettirmez Allah bizleri böyle amel etmeyi nasip etsin bu ahlakla ahlaklandırsın. Tövbe etmek isteyen kimse, günahlara teşvik eden kimselerden ve günahların işlendiği yerlerden de uzak durması gerekir kardeşlerim. Allah subhanahu ve teala bizleri günahlardan ve günahkarlardan veri kılsın onlarla dost olun insanlardan bizlere eylemesin kardeşlerim günahkar olan kimse ne yaparsa yapsın onu küçümsenemek gerekir çünkü sen bunun dünyada müslüman olarak mı kafir olarak mı ayrılacağını bilemezsin Allah hepimizin akıbetini hayır eylesin Kardeşlerim sizlere aktarmak istediğim kısaysa yine Buhari ve Müştüm'ün naklettiği Kel, Kör ve Abraş'ın kıssası Ravi Ebu Hüveyre'dir. Allah kendisinden razı olsun. Rabbim ahirette de bizleri onu görmeyi nasibim. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor kardeşlerim biri kör biri ve biri de alaca hastalığına yakalanmış İsrailoğullarından üç kişi Allah subhanahu ve teala imtihan ettiği murad etti ve onlara bir melek gönderdi melek önce alaca hastası olanın yanına geldi Rabbinden bir şey istese neyi istersin diye sordu adam güzel bir cilt güzel bir renk ve insanların benden tiksinmelerine sebep olan bu halimin giderilmesini dedi melek bedenini sıvazladı alacalığı yok oldu ve güzel bir cilde erişti melek ona mallarından en çok hangisini seversin dedi adam inek dedi. Allah ona on aylık yüklü bir deve verdi veya inek verdi. Demek de o malı için hayırlı ve mübarek olsun dedi. Sonra kelime geldi ve ona Rabbim'den bir şey istesen en çok ne isterdin diye sordu. Adam bir saç ve insanları benden uzaklaştıran kellemin yok olmasını dedi. Melek adamın başını sıvazladı. Kelleye git. Ve kendisine Allah tarafından güzel bir saç verildi. Sonra melek ona mallardan en çok hangisini seversin dedi. Adam da deve dedi. Allah ona yüklü bir deve verdi. Melek ona Allah sana bu malı mübarek kılsın. Sonra melek köre geldi kardeşlerim ona Rabbim'den bir şey istesen ne istersin değil mi? Ama Allah'ın gözlerimi iade etmesini ve insanları görmeyi dedi. Melek adamın gözlerini sıvazladı. Allah da adamın gözlerini geri verdi. Melek ona da mallardan hangisini seversin dedi. Adam koyun dedi. Allah tarafından adama doğurgan bir koyun verildi. Bunlar peş peşe doğurarak nihayet her türden vadiler dolusu hayvanlar meydana geldi. Sonra melek insan şeklinde ve kılığında ilk olarak alaca hastalığına yakalanmış olan o adamın yanları ve ben fakir birisiyim beni evime ulaştıracak bütün yolculuk imkanlarım kesildi bugün benim yurduma ulaştırabilmem için ancak Allah'ın ve senin sayende mümkün sana şu güzel zengi ve teni ve malı veren Allah için senden yoluma devam edebilmem ve yerime ulaşabilmem için şu mallardan bir şey istiyorum deyince adam hak sahipleri çok veremem dedi Melek ona, sanki ben seni tanır gibiyim. Sonların hoşlanmayıp kaçtığı, sonradan Allah'ın lütfedip zengin yaptığı fakir abraş değil misin dedi. Adam, ben bu mala dededen babaya intikal suretiyle miras olarak sahip oldum dedi. Melek ona, eğer sözünde yalancıysan, Allah seni eski haline çevirsin dedi. Melek kel adama geldi. Abraş'a dediğinin aynısını ona da dedi. Kel de abraş gibi cevap verdi. Melek ona da yalancıysen Allah seni haline çevirsin deyip beddua etti. Daha sonra aynı kılık ve görünüşte köre geldi ve ben yolda kaldım. Fakir biriyim. Yol imkanlarım kesildi. Artık bugün varacağım yere ulaşabilmem. Ancak Allah'ın ve senin sayende mümkün. Sana gözlerini geri veren Allah için yolda faydalanmak üzere senden bir koyun olsun istiyorum dedi. Kör Ben kör bir adam idim. Allah da bana gözlerimi geri verdi. İşte vaadi. İstediğini al, istediğini bırak. Adımın ederim ki yüce ve güçlü olan Allah hakkı için alacağın hiçbir maldan dolayı sana güçlük çıkaracak değilim dedi. Melek malın sende kalsın. Siz ancak imtihan edildiniz. Allah senden razı oldu. Arkadaşlarından ise hoşnut olmadı dedi. Kardeşlerim bu hadis-i şerifi de Buhari ve Müştüm nafretmiştir. Allah her ikisinden de razı olsun. Demek ki Rabbimiz Fana ve Teala bizleri her halükarda imtihan edebilir. Aleyküm selam. Yavrum su verir misin? Rabbim imtihanları hakkıyla kazananlardan eylesin kardeşlerim. Demek ki cimrilik en kötü huylardan bir tanesi. Çünkü cimrilik insana Allah'ın nimetlerini unutturuyor. Ve Rabbimizin verdiği bir şeyleri de ne yapıyor? İnkar ettiriyor. Allah bizi müminlerden eylesin kardeşlerim. Bakın yine cimrilik ve yalancılık Allah'ın azabını kazandırıyor. Demek ki doğruluk ve cömertlik güzel huylardan. Cömertlik de bakın Allah'ın Allah rızasını kazandırıyor. Allah'ım sen bizi bu zamanlardan eyle. Kardeşlerim bu gibi kıssalar hakikaten çok ibret verici. Hakikaten de bu kısalardan yararlanma on üzerinde düşünme ve hayata geçirme hayatımızı bunlarla tanzim etme bizleri bu yolda hep hayırlı kılacaktır. Allah hep hayırlı olanlar kendilerinden Demek ki kardeşlerim Rabbimiz Anakü ve Teala'nın nimetlerine karşı kalp, söz ile şükretmek gerekiyor. Şükür Allah'a ve Peygamber'e itaat etmektir. İnsan şükrettikçe insana verilen nimetler, rızıklar, güzellikler, imkanlar hep artıyor, çoğalıyor kardeşlerim. Allah hep şükreden, nankörlük yapmayan, verdiği iyiliği başa kalkmayan sammikullardan eylesin kardeşlerim. Burada dikkat edilecek noktalardan bir tanesi de kardeşlerim. Ne kadar bu kıssaları nakletsek de İsrailoğullarından gelen bu gibi rivayetler Kur'an-ı Kerim'de veya sahih sünnette yer almıyorsa bunları kabul etmemek gerekir. Ancak Kur'an ve sünnette gelen bu kıssaları kabul etmek gerekir. Demek ki kardeşlerim, iman eden kimse verdiği sözü yerine getiriyor. Münafıksa söz verir ama sözünde durmaz. Bakın, zenginler geçmişteki fakirliklerini, düşkünlüklerini, yoksulluklarını unuturlar. Birileri hatırlattıklarında öfkelenirler. Allah geçmişinden ders alan sanma kullardan eylesin bizleri. Atalarımızın da dediği gibi, geçmişi olmayanın geleceği olmaz diyor. Ama burada şunu da unutmamak gerekir ki kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü geçmişteki yapılan günahlar durumunda kim İslam'a girer İslam'ını güzelleştirirse geçmişinden de hazırından da hesaba çekilmez. Ama kim İslam'a girer İslam'ını güzelleştirmezse geçmişinden de hazırından da hesaba çekilir diyor. Allah ahlakını düzeltenden, Kur'an'a, Sünnet'e uyan, Kur'an ahlakıyla ahlaklanan sanlı eylesin. elesin, hasetten, kibirden, onu bunu çekiştirmen, ona buna düşmanlık yapmaktan bizleri berebürsün ve bu gibi huyları bizlerden al, sanlı kulların arasına koysun. biz bir kardeş bir soru soruyor da diyelim ki bankadan 10 lira faiz aldık nakit elinde bir para ama o faizi istemiyor yani şöyle bir şey yapmak istiyor elimdeki nakit paradan değil 10 lira vermek istiyor herhangi bir yere bu olur mu yoksa nakit olarak aldığı parayı mı vermelidir sorunuzu tamamlamadım anlamadım faiz olarak ele aldığınız neyse haramdır. Allah kesinlikle haram diyor. Ana parayı alın, geri yanını bırakın diyor. Kesinlikle faizin insana hiçbir kazandırdığı bir şey yok. Bundan uğraşmamak diyor Benim bildiğim bu. Bir kuruşu da olsa, iki kuruşu da olsa ana paranızı alın, geri yanını bırakın Kardeşlerim bu kıssada dikkat edecek olursak Demek ki melekler Abbu Nusifanuhu ve Teala'nın Emriyle insan suretine girip insanlarla gelip konuşabiliyor Hedef ettiniz değil mi? Demek ki hasta olan birini Başını sıvazlayıp Allah'ın izniyle Onu iyileştirebiliyor Allah'ın hikmetinden sual sorulmaz kardeşlerim. Allah dilediğini zengin eder, dilediğini fakir kılar, dilediğini yüceltir, dilediğini alçaltır. Allah taşıyamayacağımız bir imtihanı bize vermesin. İmtihanı hakkıyla kazananlardan eylesin kardeşlerim. Yine başka bir kıssa iman eden gençle bir sihirbazın kıssası şu geliyor kardeşlerim. Allah Resulü ve Vesselam Efendimiz sizden önceki milletlerin birisinin başında bir padişah padişahında bir sihirbazı vardı diyor. Sihirbaz iyice yaşlanınca padişaha artık iyice yaşlandım. Ergenlik çağına yaklaşmış bir çocuk gönder de ona sihri öğreteyim diyor. Padişah da ona sihri öğretmek üzere bir çocuk gönderiyor. Çocuğun sihirbaza gittiği yol şehrin en uzak yeri sasebiyle o yolun üzerinde bir de rahip var. Çocuk geçerken rahi yanına oturuyor. Onun söylediklerini dinliyor. Sihirbazın yanına geldiğinde de sihirbaz onu dövüyordu. Durumu rahibe şikayet edince rahip ona şunu öğütledi. Bir daha sihirbazdan korkarsan benim geciktirdi ve Ayrıca korkarsan da sihirbaz engelledi dersin dedi. Aray böyle devam ederken bir gün insanların geçmesini engelleyen büyük bir hayvana pastadı. Kendi kendine şöyle dedi. İşte tam sırası. Bugün sihirbaz mı daha faziletli davasında yoksa rahip mi? Eline bir taş alarak yumurıldandı. Ey Rabbim eğer rahibin durumu senin nezninde sihirbazın durumundan daha ise, şu hayvanı öldür de insanlar geçsin dedi. Taşı fırlattı attı hayvan öldü ve insanlar da geçip yollarına devam etti. Olanları gelip rahibe haber verince rahip çocuğa şöyle dedi. Ey oğul artık bugün sen benden daha üç üçünsün ulaştığım dereceyi görüyorum. Yanlış şunu unutma. Şüphesiz ki sen benden ileride bir takım imtihanlardan geçeceksin. Belalara uğrayacaksın. Eğer bir gün başına bela gelirse sakın beni ele verme dedi. O günden sonra çocuk Anadan doğuma körlerin gözlerini açmaya, alaca hastalığını iyileştirmeye ve diğer hastalıkları tedavi etmeye başladı. Durumu Padişah Şahın yanında kalan yakın dostlarından biri duydu. Gözleri kördü. Çok hediye hazırlayıp çocuğun yanına gitti. Ve şu topladığım şeyler senin. Eğer beni iyileştirirsen dedi. Çocuk ben kimseye şifa veremem şifayı verense ancak Allah'tır ama eğer sen allah Teala'ya iman edin ben Allah'a dua ederim inşallah o da sana şifa verir dedi adam Allah'a iman etti Allah subhanahu ve teala da ona şifa verip gözlerini açtı her zaman olduğu gibi adam gelip padişahın yanına oturdu Padişah gözlerini kim eski haline getirdi dedi. Adam Rabbim dedi. Padişah ona senin benden başka rabbin mi dedi. Adam evet dedi. O benim ve senin rabbin dedi. Padişah adamı alıp gözlerini iyileştiren çocuğun yerini öğrenmeye kadar işkence yapmaya başladı. İşkenceye dayanamayan adam çocuğun yerini söyleyince çocuğu padişahın huzuruna getirdiler padişah çocuğa şöyle dedi evet oğlum körlerin gözlerini açacak alaca hastalığını iyileştirerek şunu şunu yapacak kadar sihrin ilerledi çok iyi çok güzel çocuk şöyle dedi kesinlikle ben kimseye sihir yaparak şifa vermiyorum şifa veren yalnız Allah subhanahu ve teala'dır padişah bu sefer de rahibin yerini öğreninceye kadar çocuğa eziyet ve işkence yaptı. Nihayet onun yerini de öğrendi. Rahip de padişahın huzuruna getirildi. Ona dininden dön denildi. Rahip seret etti. Padişah bir testere getirilmesini istedi. Getirdiler. Testereyi rahibin başının tam ortasına saçlarının ayda koyup kesmeye başladılar. Başı ortadan yarılarak iki yana düştü. Sonra da padişahın yanındaki getirildi. Ona da dininden dön denildi. Kabul etmedi. Onun da kafasının tam ortasından testereyle kesildi. Başta iki bölümü yana düşmüştü. Sonra çocuğu getirdiler. Ona da dininden dön denildi. Kabul etmedi çah adamlarından bazılarına alın bunu falan dağa götürün tam tepeden aşağı atın padişahını çocuğu alıp dağın tepesine çıkarınca çocuk Allah'ım sen bana yetersin beni onların yapmak istedikleri şeyden nasıl istersen koru dedi dağ birden şiddetten sarsıldı Adamlar düşüp parçalandı. Çocuk yürüye yürüye padişahın yanına geldi. Padişah ona adamlarıma ne yaptın dedi. Çocuk hiç istifini bozmadan benim yerime Allah haklarından geldi dedi. Bu sefer padişah çocuğu adamlardan başka bir gruba teslim ederek alın bunu gemiye bindirin. Denizin ortasında dininden dönerse alın getirin. Aks halde denize atın dedi. Alıp götürdüler. Denizin ortasına gelince çocuk, Allah'ım nasıl istersen beni bunlardan kurtar dedi. Gemi alabor olarak ters döndü. Adamlar boğuldu. Çocuk yine karaya çıktı ve yürüye yürüye padişaha geldi. Padişah Adamlarıma ne yaptın, neredeler dedi. Çocuk, Allah haklarından geldi dedi ve devam etti. Sen kesinlikle dediğimi yapmadıkça beni öldüremezsin. Padişah içinden sevinerek, O nedir dedi. Çocuk, bütün insanları geniş bir yerde topla, beni bağlayıp bir hurma dalına as. Sonra da benim ok çantamdan bir tane alıp, Yayın tam ortasına yerleştir. Sonra şöyle deyip oku fırladı. Bu çocuğun Rabbinin adıyla de. İşte böyle yaparsın. Beni öldürebilirsin dedi. Padişah da bütün insanları bir arazide topladı. Çocuğu hücumla astı. Sonra ok çantasından bir ok alarak yayın ortasına yerleştirdi ve Bismillahirrabbilgulami yani çocuğun Rabb'i olan Allah'ın adıyla atıyorum dedi ve oku fırlattı. Ok çocuğun tam şakağına rastladı. Elini şakağına getiren çocuk hemen öldü. Daha evvel olanları ve o anda da meydana gelen hadiseleri Gözleriyle gören kişiler, Amin'le bir Rabb'in çocuğun Rabbin'a inandıklarıı verdiler. Adamlar melek'in yanına gelerek yaptığını beğendim mi? İşte korktuğun başına geldi. Am bütün insanlar iman ettiler. Çocuğun Rabbin'a inandılar dediler. Padişah bütün sokak kapılarını başında hendekler açılmasını emretti. Çukurlar açın Ve hepsini ateş çukuruna attılar. Adamları da öyle yaptı. Sıra yanında bir çocuk bulunan kadına geldi. Kadın ateşe atmaya tereddüt edip gecikince emzeli çocuk anasına atla ana atla. Sabret korkma sen hak yoldasın hak davanın üzerindesin dedi evet kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü geçmiş meleklerden bizlere aktarmış olduğu vakalardan bir tanesi demek bu hadis-i şeriflerinde bizim alacağımız birçok dersler var kardeşlerim Allah hakkıyla denlerden eylesin. Demek ki savaş gibi, korku gibi durumlarda insanı ölümden kurtaracak durumlarda yanan söylenmesi caizmiş. Demek ki kardeşlerim, gerçek mümin mutlaka zorluklarla sıkıntılarla imtihana tabi tutuluyor imtihana tabi tutulduğunda da sabır ve sebat etmelidir. Demek ki kardeşlerim kişi gerektiğinde dini için canını bile feda etmelidir. Müslüman gençler doğru yolu seçip o yoldan ayrılmamalı ve kötü yoldan uzaklaşıp yürümeleri gerekir. Doğan her çocuk İslam fıtratı üzerine doğar kardeşlerim. Allah şüphan-ı kuvvet teala bizleri fıtrat üzerine yaşatsın. İmanımızı güzelleştirsin kardeşlerim. Sorunları çözmek için mümin kimse ancak Allah'a sığınır. Bakın kendisine bir kör geldiğinde o kadar eşya ikram ettiğinde benim bunları almaya veya senin gözünü iyileştirmeye gücüm yetmez dedi. Ama met Rabbimize yönelelim, o şifa verendir diyerek ne yaptı? Allah'a yöneldi. Ona sığındı. Allah her harikarda kendisine sığınan ve kendisinden yardım bileyen sanma kullardan eylesin bizleri. Demek ki insanlara eziyet veren bir şeyi kaldırmak ibadetten ve imandan kardeşlerim. Aynen o gün insanların önünü kesen bir mahluku öldürdüğü gibi. Yine kardeşlerim hadis-i şeriften alacağımız derslerden birisi Rabbimizin öyle kulları var ki imanları o kadar güçlü ki bunlar ölümü bile görseler dinlerinden asla ne yapmıyorlar? Dönmüyorlar. Yine kardeşlerim dikkat ederseniz hak her zaman galiptir. O delikanlı belki yaşamıyla anlatamadığını kendi ölümüyle hak davayı ne yaptı? insanlara tebliğ etti. Allah onu cennetten mükafatlandırsın. Demek ki insanların iman etmelerini sağlamak için mümin gerek canını bile feda etmeli kardeşlerim. Çünkü iman eden kimseler öldükten sonra cennete kafirler ise cehenneme gider kardeşlerim. Evet. Devam edelim mi? sesim net değil mi? Evet, üstünde gelen kıssalarla menakalı hadislerden bir tanesi de kardeşlerim. Altın dolu küp hadisi. Allah kendisinden razı olsun. Ebu Hureyre naklediyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam vaktiyle bir adam diyor, bir başkasından bir arsa satın aldı. Arsayı alan adam orada altınla dolu bir küp buldu. Arsayı satan adama altını Zira ben senden altın değil arazi satın aldım dedi. Arsanın ilk sahibi de ben o İçindekilerle beraber sattım dedi. Anlaşmazlıklarını halletmesi için bir adama başvurdular. Hakem olan bu adam, çocuklarınız var mı diye sordu. Biri benim bir oğlum var dedi. Diğeri benim de bir kızım var dedi. Hakem, oğlanla kızı evlendirin. O altınların bir kısmını onlara verin. Birinde siz harcayın dedi evet bu hal müşterim ve i̇bn naklettiği Allah kendilerinden razı olsun sahip bir senetle gelen bir rivayet ki kardeşlerim emanet mutlaka yerine getirilmeli Rabbimiz Subhanahu ve Teala'nın Bakara suresinde hemen müminlerin vasıflarından bahsederken, onları hep övmüş. Hem yer, fakeder, Rablarından korkar demiş. Müminin suresinde ölmüş, Fatır suresinde ölmüş ve müminin hep vasıflarını anlatmış. Kardeşlerim bu kıssaları duya duya kaybettiğimiz özelleri, özellikleri de yakalamamız gerekir. Her ne kadar ortam bozuk olursa olsun insanlar ne kadar ahlaksız olursa olsun bunları gündeme getirip doğruya, iyiliğe, güzelliğe insanları teşvik etmemiz gerekir. Demek ki müminin alametlerinden birisi emanete riayet eden. Allah bizi müminlerden eylesin kardeşlerim. Allah bizleri kanaatkar etsin. Çünkü insan kanaatkar olmalıdır. Eğer o tarlasında bulmuş olduğu küp aç gözlü bir insan olmuş olsaydı, o küpü ben burada buldum deyip de arsa sahibine yani ilk satın alanına götürüp de ne yapmaz geri vermezdi. Yine kardeşlerim. Burada o tarla sahibine dikkat ederseniz küpü bulduğunda o adama götürmesi, onun da kanaatkar sahibi olması, neticede bu onu huzursuz etmesi ve anın birine gidip arayıp meseleyi ona anlatmaları ve bakın bu insanın da hükmü o kadar güzel ortaya koyması ki ona soruyor, senin evlenecek oğlun var mı? Evet. Senin kızın var. İkisini evlendirin diyerek ortayı ne yapıyor? Buluyor. Allah bu şekilde adaletle hükmeden hayırlı insanların sayısını artırsın kardeşlerim. Artırsın ki insanlar onları görerek hem doğruyu hem güzelliği hem ahlakı görsün. Demek ki kardeşlerim Allah'ın verdiğine razı olan kimse insanların en Allah'ın verdiğine razı olan kimse insanların en zenginidir kardeşlerim. Allah bizi ondan kılsın. Yine kardeşlerim kader hadislerini hatırlayacak olursanız ana rahmine bir ruh düştüğünde 340 gün geçtikten sonra bunun rızkı ne olacak diye bir meleğin sorması. Ve Rabbimiz Sübhanahu ve Teala'nın onu takdir etmesi var. Demek ki insanın rızkı belirlenmiş. Mutlaka zamanı geldiğinde kendisine bu ne yapacak? Ulaşacak. Aynen bir salih kullan Musa Aleyhisselam'ın arkadaşlığını düşünün. Sahilden sonra uğradıkları köye Orada ne yapıyor? O ahali kendilerini ağırlamadıkları halde, afir etmedikleri halde, virani olmuş bir yeri ne yapıyor? Yıkıyor, düzeltiyor. Musa aleyhisselam kendisine, buradaki insanlar bizi böyle böyle muamele ettiği halde, sen bunlara neden böyle yapıyorsun dediğinde, o da ne diyor? İşte, bu hane sahibi Allah'ın salih kullarındandı burada gömü var. Bunun çocukları yetim küçük. Onlar ileride büyüdüğünde işte buraya gelip kazacaklar ve bunu da buradan Allah'ın ikramı olarak alacaklar diyor. Demek ki kardeşlerim Allah'a samimi şekilde kulluk yaparsak, fanaatkar sahibi olursak ve Rabbimizin verdiğine razı olur. Bizi başka bir şeye dikmezsek Allah'ın bizi nereden, ne şekilde nasiplendireceğinin bile farkına varmayız. Allah hep kendisini kulluk edenlerden eylesin. Demek ki kişi rızkını meşru olan yollardan sağlamalı. Salih bir amel insanın dünyada da ahirette de mutlu olmasını sağlar kardeşlerim. Allah bizi ihlallerden <gülüyor> eylesin eşlerimizi salihalardan eylesin. Demek ki adil bir hüküm aralık husumet olan kimseleri de ne yapıyor? Razı ediyor. Rabbim hem salihlerden hem de adil hüküm sanmı kullardan eylesin bizlere. Evet kardeşlerim. Yine Müslüm'ün naklettiği bir rivayeti okuyayım eğer izniniz varsa bu Beşik'te Konuşanlar hadisi olarak meşhur oldu yine ravi Allah kendisinden razı olsun ahirette birbirimizi görmeyi Rabbimiz tip etsin Ebu Hüreyre'de Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor Beşik sadece 3 kişi konuştu bunlardan birisi Meryem'in oğlu İsa diğeri Cüreyç ile macerası olan çocuktur diyor. Cüreyç ibadete düşkün bir kimseydi. Bir yerleşip orada ibadet etmeye başladı. Bir gün anası Cüreyç diye kendine seslendi. Cüreyç namazda Ya Rabbi Anama mı cevap vereyim yoksa namaza mı devam edeyim diye kendi kendine tereddüt etti. Namazına devam etti. Annesi dönüp gitti. Ertesi gün annesi yine Cüreyç namaz kılarken geldi ve kendisine Cüreyç diye seslendi. Cüreyç yine kendi kendine Rabb'in anama mı cevap vereyim yoksa azama mı devam edeyim diye bir tereddüt etti. Sonra namazına devam etti. Bir gün sonra anası yine Cüreyc namaz kılarken geldi ve ona yine seslendi. Cüreyc yine namazına devam etti. Bunun üzerine kardeşlerim anası ona beddua etti. Allah'ım fahişelerin yüzüne bakmadan onun canını alma diye beddua etti bir gün İsrailoğulları Cüreviç ve ibadete düşkünlüğü hakkında konuşuyorlardı güzelliğiyle meşhur bir fahişe de oradaydı eğer isterseniz ben onu baştan çıkarırım dedi vakit kaybetmeden Cüreviç'in yanına gitti fakat Cüreviç onun yüzüne bile bakmadı Cüreyş'in ibadet tanesinde yatıp kalk çöban vardı. Kadın onunla ilişki kurarak çobandan hamile kaldı. Çocuğunu dünyaya getirince onun Cüreyş'ten ileriye sürdürdü. Bunu duyan halk için yanına geldi. Onu al aşağı ettiler ve ibadet tanesini yıkarak kendisini dövmeye başladılar. Cüreyş, niçin böyle davranıyorsunuz?'' dedi. Sen şu fahişe ile ve senin çocuğunu doğurmuş dediler. Cüreyiç, çocuk nerede diye sordu. Çocuğu alıp ona getirdiler. Cüreyiç, yakamı bırakın da namaz kılayım dedi. Namazını kılıp çocuğun yanına geldi ve karnına dokundu. Söyle çocuk, bakayım dedi. Çocuk, babam falan çobandır diye cevap verdi. Bunun üzerine Cüreyç, halk Cüreyç'in ellerine kapanarak öpmeye ve elbirlerini onun vücuduna sürerek af dilemeye başladılar. Sana altın bir mabet yapalım dediler. Cüreyç, hayır eskiden olduğu gibi yine kerpiçten yapın dedi. Ona kerpiçten bir mabet yaptılar. Beşik'te konuşan üçüncü çocuğun kıssası şöyledir. Çocuğun biri annesine emerken cins bir ata binmiş ve iyi giyinmiş yakışıklı bir adam oradan geçti. Onu gören anne Allah'ım benim oğlum öyle yap diye dua etti. Emmeyi bırakan çocuk o adama bakarak Allah'ım beni onun gibi yapma dedi ve yine emmeye koyuldu. bu Hureyre der ki çocuğun emmesini anlatırken aleyhissalatü vesselamın şehadet parmağını ağzına alıp emmişi hala gözümün önündedir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam sözüne şöyle devam etti. Cariyenin birini zina ettin hırsızlık yaptın diye döverek oradan geçirdiler. Cari ise bana Allah'ım yeter o ne güzel vekildir diyordur Bunu gören anne Allah'ın çocuğum onun gibi yapma diye dua etti. Nefane'yi bırakan çocuk cariyeye baktı ve Allah'ım beni onun gibi yap dedi. Bunun üzerine ana ile çocuk konuşmaya başladılar. Ana yakışıklı bir adam geçti. Ben de Allah'ım benim çocuğumu böyle yap diye dua ettim. Sen ise Allah'ım beni onun gibi dedim dedin. O cariyeyi zina ettin, hırsızlık yaptın diye döverek götürdüler. Ben Allah'ım çocuğum onun gibi yapma diye dua ettim. Yani size Allah'ım beni onun gibi yap dedim. Niçin diye sorduğunda çocuk o adam zalimin tekiydi. Onun için Allah'ım beni onun gibi yapma dedim. Onun gibi zorba olmayayım dedim ve böyle dua ettim. O cahili zina etmedi diye zina ettin diye dövüyorlardı. Hırsızlık yapmadığı halde hırsızlık yaptım diyorlardı. Bunun için de Allah'ım beni ona et diye dua ettim demiştir. Bunu Bukhari ve Müslim nakletmiştir. Allah her ikisinden de razı olsun ve cennetine koysun. Bu kıssalardan da kardeşlerim alacağımız birçok ders var. Eğer kılınan namaz, farzların dışında kılınan bir namaz ise ana veya babası çağırdığında icabet gerekiyor. Demek ki ana ve baba çocuklarına beddua değil de dua etmeliymiş. Beddua etmekte kaldığında yüreği için annesi gibi ölçülü davranmalıdır. Demek ki o namazda Ya Rabbi namazım annem dediğinde anneyi tercih etse o dua ne yapmayacak? Hasıl olmayacak. Demek ki kardeşlerim, Allah'ın iyi kulları, ister erkek olsun, ister kadın olsun, Rabbimiz Panuhu ve Teala'nın onlara verdiği keramet vardır. Keramet haktır. İnsanın elinde olmayarak, Rabbimizin kendisine ihsan ettiği olağanüstü hallerdir. Düşünün, küre için çocuğun karnına dokunduğunda baban kim diye sorduğunda çocuğun babasının falan olduğunu söylediği gibi. Allah bizlere ikram etsin. Allah bizleri sevsin. Allah bizlere acısın kardeşlerim. Allah bizleri iyi kullarından eylesin. Demek ki iman eden kimse sınava tabi tutulduğu zaman sabır ve sebat etmeli, hak ve hakikatten ayrılmamalı kardeşlerim. Demek ki günahkar kimselere değil, günahlardan sakınmaya çalışan kimselerden olmamız gerekiyor. Günahkar, yalaka, yağcı, dalkavuk olan insanları etrafımızda toplarsak, ne salihliğimiz ne de salih amelimiz kalır kardeşlerim ne de kardeşliğimiz olur Allah bizi salihlerden kılsın Kur'an ahlakıyla ahlaklanan samimi kullardan eylesin dikkat ederseniz cüreyiç Allah'a halisane ibadet eden samimi bir kul ve insanlar onun amellerinden konuşuyor ve fahişe kadın da ondan sonra kendisine müsallat oluyor bu noktayı unutmayalım kardeşlerim. Demek ki ibadet eden Allah'ı razı etmeye çalıştığı hiç kimsenin herhangi bir meselesinden ilgilenmeyen bir insanla dahi herkes ilgilenip onu konuşabiliyor ve onun hakkında suizanda bulunabiliyor. Allah iman eden, sınava tutulduğunda sabır eden, sebat eden, haktan, hakikatten ayrılmayanlardan eylesin kardeşlerim. Yine hadislerinden köpeği sulayan ve bu günahı bağışlanan kişi hakkında bir rivayet var. Allah kendisinden razı olsun. Yine ravi Ebu Hüreyre'dir. Allah aleyhi ve sellem şöyle diyor kardeşlerim. Vaktiyle birisi yolda giderken çok susadı. Bir kuyu buldu ve içine indi. Su alıp dışarı çıktı. Bir dene görsün. Bir köpek dili bir karış dışarıda soluyor ve susuzluktan nemli toprağa yalayıp duruyor. O kişi kendi kendine bu köpek de tıpkı benim gibi pek susamış deyip hemen kuyuya iniyor ayakkabısını çıkarıp su ile dolduruyor ve yukarı çıkıp köpeği suluyor onun bu hareketinden Allah subhanu kuvveti hoşnut olup o şahsı bağışlıyor sahabeler diyor ki ey Allah'ın Resulü bizim için hayvanlardan dolayı sevap var mı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam her canlı sebebiyle sevap vardır buyuruyor. Evet. Bukhari başka bir rivayetinde Allah ondan memnun oldu ve onu bağışlayıp cennete koydu. Beyanını vermiştir. Yine Bukhari ve Müslüm'de diğer bir rivayette ise susuzluktan ölmek üzere olan bir köpek bir kuyunun etrafında dolaşıp duruyordu. İsrailoğullarından fahişe bir kadın onu gördü, hemen çizmesini çıkardı ve onunla köpek için kuyudan su çekerek suladı. Bu yüzden de Allah onu bağışladı diyor. Evet kardeşlerim demek ki yapılan bir hayır insanın kendi affına bile ne yapıyor? Sebep oluyor. Canlı olan varlıklara iyilik mi? Demek ki insana sevap kazandırıyor. Bazen cennete girmeye de vesile oluyor kardeşlerim. Düşünün bir hayvana iyilik yapmak kişiye sevap kazandırırsa acaba insanoğluna iyilik yapmak ne kadar sevap kazandırır? Hayvanlara kötülük yapmak günahsa insanlara kötülük yapmak acaba ne kadar günah kazandırır demek ki kardeşlerim müslüman Allah'ın yarattıklarına karşı mal. Allah bizi merhametli kullardan eylesin kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin de dediği gibi birinin diyor boynundan İslam bağı çıkarılacak olursa Ondan alınacak fıtrî hasenlerden ilki merhamettir diyor. Artık diyor, onun boynunda merhamet alınır ve İslam'ın eserini onda kısın diyor. Allah ayaklarımızı kaydırmasın kardeşler. Allah kalplerimize merhamet versin. Bizleri rahmetiyle yargılasın. Demek ki bazen küçümsediğimiz önemsemediğimiz bir şey insana ne kadar çok sevap kazandırıyor değil mi? Bu kıssaları aktarmaktaki gayem maksadım bu Allah kalplerimizi incelsin vakaları yerli yerince anlamamızı nasip etsin. yine bir rivayete geçelim inşallah Ebu Hureyye Allah kendisinden razı olsun şöyle diyor kendisinden başka ilah bulunmayan Allah'a yemin ederim ki ben bazen açlıktan karnımı yere dayar bazen de karnıma taş bağlardım bir gün sahabelerin geçtikleri yol üzerine oturmuştu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam benim yanımdan geçti ve beni görünce gülümsedi. Kalbimden geçeni yüzümden anladı ve Ebu Hureyre dedi. Ben buyurun ya Resulullah dedim. Ali Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz beni takip etmiyordu ve yoluna devam etti ben de peşinden yürüdüm Allah Resulü ve Vesselam evine girdi ben de girmek için izin, izin verdi içeri girdim bir kap içinde süt buldu ve bu süt nereden geldi dedi falan erkek ve falanca kadın onu size hediye etti dediler bunun üzerine ve vesselam Ebu Hureyre diye seslendi ben buyurunuz ya Resulullah dedim. Suffe ehline git onları bana çağır dedi. Ebu Hureyre dedi ki Suffe ehli İslam konuklarıydı. Onların ne sığınacak aileleri ne malları ne de bir kimseleri vardı. Peygamber'e bir sadaka geldiğinde onlara gönderir Kendisi de ondan bir parça alır ve böylece gelen hediye yerleşirdi. paylaşır. Ali Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın suf ve ehli'ni davet etmesi hoşuma gitmedi. Kendi kendime, suf ve ehli arasında kime yetecek ki? O sütü içmek suretiyle kuvvetlerine ben daha çok hak sahibiyim. Oysa onlar geldiğinde Ali Sallallahu Aleyhi Vesselam bana emreder, ben de onlara veririm. Belki bu sütten bana kalmaz. Fakat Allah ve Resul'un emrine itaat etmemekte de olmaz dedim. Netice olarak onlara gittim ve kendilerini davet ettim. Onlar bu daveti kabul ettiler ve içeri girmek için izin istediler. Kendilerine izin verildi ve onlar da evde yerlerini aldılar. Ali Sena tevessem Ebu ile dedi, ben buyurun ya Resulullah dedim. onlara ver buyurdu. Ben de süt kabını aldım, herkese vermeye başladım. Verdiğim kişi kanıncaya kadar içiyor, sonra geri veriyordu. En sonunda kabı eline aldı, topluluğun hepsi suta kanmıştı aleyhissalatü vesselam kabı alıp elinden tuttu ve bana bakıp gülümsedi Ebu Hureyre dedi buyurun ya Resulullah dedim bir ben kaldım bir de sen buyurdu ben doğru söylediniz ya Resulullah dedim otur da iç dedi ben de oturdum ve içtim sonra yine o iç dedi yine oturdum ve içtim ve vesselam iç iç buyuruyordu sonunda ben hayır seni hak peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki artık içecek yerim kalmadı dedim bana verdi buyurdu kabı ve vesselam'a verdim Allah'a hamd etti besmele çekti ve kalan sütü kendisi içti evet arkadaşlarım. Bu hadisi İmam Bukhari nakletmiştir. Allah kendisinden razı olsun. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Demek ki kardeşlerim, Aleyhselat ve selam efendimiz yok ve fakirlerle ilgilendiğini ve onlara ikramda bulunduğunu görüyoruz. Bir kişiye yetecek kadar sütle bütün suff ve ehlinin karnı doyurması Rabbimiz Subhanahu ve Teala'nın resuluna verdiği mucizelerden de bir tanesidir kardeşlerim. Yine dikkat edeceğimiz noktalardan bir tanesi Allah Resulü ve Vesselam'ın sadakadan yararlanması yani zekattan yararlanması haram, hediyelerden yararlanması ise kendisine helal kılınmış. Kardeşlerim yine bu içme meselesinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam oturarak içmeyi bizlere emretmiş, oturarak içme ayakta içmekten daha evladır demiştir. Hatta Ebu Bekir Efendimiz ayakta içmiş bir seferinde unutarak parmak atıp koşmuştur. Besme çekerek içme, içtikten sonra da Allah'a hamd etme sünnettir. Yine üçlümanın artı temizdir ve içilebilir. Israftan kaçma, doyana kadar yerme, içme de caizdir. Demek ki yine kardeşlerim burada müslüman gerektiği zaman din kardeşlerini kendisine tercih etmelidir Allah subhanahu ve teala bizlere doyan bir nefis versin makbul olan bir dua versin ayaklarımızı kaydırmasın kardeşlerim o günler kıtlık günleriydi dikkat ederseniz Ebu Hureyre kah diyor karnımı duvara dayıyor kah yere dayıyor kah taş bağlıyordum diyor bugün onlar yokluktan açlıktan birçok sıkıntıyla imtihan oldular bugün ise Müslümanlar varlıkla çoklukla dünyayı sevmekle imtihan oluyorlar Allah bizlere kendine kavuşmayı sevdirsin kardeşlerim Rabbim anı kuvveti ala Ölümü bize sevdirsin. Kendisine kavuşmayı sevdirsin. Yine kısa hadislerine bakacak olursak kardeşlerim yine Buhari Selama giderek meseleyi ona anlatıyorlar. Hz. Süleyman bana bir bıçak getirin de çocuğu olarak aralarında paylaştırayım diyor o zaman genç kadın Allah sana rahmet etsin öyle yapma çocuk onundur deyip çocuğu bırak Hz. Süleyman da çocuğun genç kadına ait olduğunu belirterek ona veriyor bunu Ali ve Müslüm nakletmiştir Allah kendilerinden razı olsun Demek ki kardeşlerim ince anlayış gerçeği sezici kabiliyeti Allah'ın verdiği nimetlerdendir. Bunun büyüklük, küçüklük, yaşlılık, gençlik ile bir alakası yok. Allah subhanahu ve teala bizleri sevsin, dininde anlayışlı kılsın kardeşlerim. Demek ki peygamberler de Allah'tan vahiy alan kim olsalar bile yeri gelince iştahatlarına göre hüküm verebilirler aynen misal Müslüman Kitab-ı Talak'ta adı araca karanlıkta tutun şu koşan bana tecavüz ettiği diyor sahabeler hemen onu tutup Allah Resulü'ne getiriyorlar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam götürün bunu edin diyor oradaki insanlardan birisi kalkıyor e Allah'ım o kadına tecavüz eden o değildi bendim diyerek suçunu itiraf ediyor ve koşan adam ne yapıyor? Kurtuluyor demek ki kardeşlerim insan bulunduğu o hal neyse ona göre hüküm verebilir demek ki duygu bulmak için de gerektiğinde değişik çarelere bir insan ne yapabilir? başvura bilir. Allah anlayan, an yan hakkıyla hayata geçiren senin kullardan eylesin. Bu da dikkat ederseniz yukarıki rivayetlerden demin naklettiğimiz rivayetlerden birinde tarla satın alan ve tarlasında küp bulan bir tarla satın aldığı adama giderek senindir diye verdiği kıssa gibi aynen burada da Süleyman'a getirin bıçak çocuğu ortadan ayırayın ölüşün dediği gibi çok hoş ince yakalanması gereken ibretli misallerden bir tanesi Allah bizleri de hakkıyla anlayanlardan eylesin kardeşlerim yine Bukhari, Müslim ve Nesai'nin naklettiği bir rivayette yine Ravimiz Allah kendisinden razı olsun Ebu Hureyre'dir Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor vaktiyle bir adam ben mutlaka bir sadaka vereceğim diyor geceleyin evinde sadakasını alıp içeri çıkıyor ve karanlıkta önüne gelen ilk kişinin eline tutuşturuyor. Fakat bu eline tutuştu adam bir hırsız. Ertesi gün halk hayret bu gece bir hırsıza sadaka verilmiş diye konuşmaya başlıyorlar. Adam Allah'ım sana hamdolsun. ve mutlaka bir sadaka vereceğim diyor. Sadakasını alarak bilinerek bu sefer onu bir fahişenin yerine tutuşturuyor. Ertesi gün halk bu şeydi. Bu gece bir fahişeye sadaka verilmiş diye dedikoduya başlıyorlar. Adam Allah'ım bir fahişeye sadaka verdiğim için sana hamdolsun. Ben mutlaka bir sadaka vereceğim diyerek bu sefer sadakasını alıp gece evden çıkıyor ve bu sefer önüne gelen verdiği insan bir zengin oluyor. Ertesi gün halk bu ne iştir bu gece bir zengine sadaka verilmiş diye söylemiş Adam Allah'ım hırsıza fahişe ve zengine sadaka verdiğim için sana hamd olsun diyor. Rüyasında o adama şöyle deniliyor. Hırsıza verdiğin sadaka belki onu yaptığı hırsızlık kındırıp vazgeçirecektir. Faïşe belki yaptığından vazgeçip iffetli bir kadın olacaktır. Zengin de bel alıp Allah'ın kendisine verdiği maldan muhtaçlara dağıtacaktır diyor. Bunu buhari, Müslim ve Nisaî nakletmiştir. Allah kendilerinden razı olsun. Rabbim cennetine koyduk. Tanrı kullardan eylesin onları da. Demek ki kardeşlerim sadaka verilmemesi gereken birisine bilmeyerek sadaka verirse, iyi niyetinden dolayı o kimse verdiği sadakanın ecrini muhakkak görecek. Yapılacak olan yardımlar, verilecek olan sadakalar, muhtaç olup da iyi olan kimselere verilmesi başkalar ölmekten daha eftaldır. Allah hakkıyla infak eden sadaka veren istemeden düşkünleri bulup onların ihtiyacını gideren samimi kullardan eylesin bizleri. Yüzümün ihyası İslam'ın hakimiyetiyle Gündeme gelir kardeşlerim. Eğer İslam hakim değil, değilse her herıyla yapılan işleriyle muhakkak ki o toplumda kargaşa, aç gözlülük, kanaatsızlık şan, şöhret istekleri, kin, gariz her şey ne yapar hat safadi olur. Ama İslam olursa bunlar olmaz kardeşlerim. Yine kardeşlerim Ömer'in naklettiği bir rivayetten. Resulullah Sallallahu ve Sellem'in hizmetkarı olan Hazım Enes İbn Mâlik bildirdiği bir rivayette Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Selam Efendimiz şöyle buyurmuştur: Kulunun evde etmesinden dolayı Allahu Teala'nın duyduğu memnuniyet sizden birinin ıssız saygı ettiği devesini bulduğu zamanki sevincinden daha fazladır. Bunu buhari ve Müslüm nakletmiştir. Müslümanın başka bir rivayeti şöyledir kardeşlerim. Herhangi birimiz tevbe etmesinden dolayı o Teala'nın duyduğu hoşnutluk ıssız çölde giderken üzerindeki yiyecek ve ile birlikte devesini elinden kaçıran arayıp taramaları sonuç vermeyince devesini bulma ümidi büsbütün kaybederek bir ağacın gölgesine uzatan derken yanına devesinin geldiğini görerek yularına yapışan ve aşırı derecede sevincinde ne söylediğini bilmeyerek Allah'ım sen benim kulumsun ben de senin Rabbim'im diyen kimsenin sevincinden çok daha fazladır diyor. Evet. Demek ki kardeşlerim allah Teala kullarına karşı son derece merhametle onların tövbesini kabul eder. Allah tevbe eden sanmı kullardan eylesin bizleri. bazı konuların daha iyi anlaşılması için hadiste geçtiği gibi kardeşlerim örnek vererek anlatmak insana doğruyu çok daha rahat yakalatır. Sen şunu şöyle yaptın, sen bunu böyle yaptın, şöyle şöyle ettim, dedi mi? O insan zaten onu yapmış. Ama dikkat ederseniz konunun iyi anlaşılması ve insanın da ondan tövbe edebilmesi için onu misallerle ona verilen anlatılan misallerle o konunun karşıdakine yakalatılması gerekir. Allah dilini hayırda kullanan sanmı kullardan eylesin. Demek ki kardeşlerim Allah tövbe eden kimseleri seviyor. Dikkat ederseniz burada verilen misali yakalayacaksa. Şöyle de devesini kaybeden, arayan, tarayan, bulamayan sonra onun yanı başında bulan bir adam nasıl sevilip ifadesini yakalayacak olursa ne kadar günah işlersek işleyelim demek ki Allah azze ve celle tövbe ettiğimiz tövbeden o kimsenin amelini ne yapıyor seviyor. Allah tövbeden kimseleri sever. Rabbim bu insanlardan bizleri kalsın. Tevbe etme demek ki Allah'ı sevindiriyor. Allah'ın sevinmesi kulların sevinmesine benzemez kardeşlerim. O kendisine yakışır şekilde sevinir. Bunu da böyle gerekiyor. Düşünün deminki anlatmış olduğumuz hadis-i şeriflere bakacak olursak 99 kişi öltsanın günahını düşünün. Bir değil, iki değil, üç değil, dört değil. 99 kişi öldürüyor. Buna rağmen tövbe etmek istiyor, bir yüzüncüyü daha öldürüyor ve neticede hiçbir iyilik yapmadan Rabbin'e kavuşur ve gideceğim menzile bir adım kala Yani gideceği menzile, varacağı menzile yolun yarısından bir adım daha fazla gitmesi onun cennete gitmesine de sebep oluyor. Rabbim, şanınu ve teala rahmetiyle bizleri yargılasın. İman eden, salih amel işleyen, senin eylesin. Kur'an ahlakıyla ahlaklanan Kur'an'ı güzelce okuyan ve onu açıklayan hadisleri okumaya çalışan, öğrenmeye çalışan sanmı kullardan eylesin. Son bir hadis daha nakledip ben de müsaade isteyeceğim inşallah. Yine Allah kendisinden razı olsun. Ebu Hureyre'nin naklettiği bir rivayet. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Vaktiyle kendini beğenmiş bir adam, güzel elbisesini giyinmiş, saçını taramış, şalım satarak yürüyordu. Allahü Teala onu yerin dibine geçip verdi. O şahıs kıyamete kadar debelenerek yerin dibini boylamaya devam edecektir diyor. Bunu Bukhari ve Müslim nakletmiştir. Demek ki kibirlenip böbürlenmek haram ve sonunda böyle kötü kardeşlerim. Allah kalplerimizi incelsin. Kısaları doğran, anlatılması gereken, yakalatılması gereken manalara söz karıştırmayan ve ona bir şey ekleyip çıkarmadan nafleden dünyada da ahirette de yüzü nurlu olan okullardan eylesin bizlere Bugün bunları anlatma ihtiyacı hissettim. Hem kendine hem de sizler için hayır olsun inşallah. Bu kadar bu yeter inşallah. Çünkü sözün anlatılan meselelerin unutulmasına başta konuşulanların gidip sonda konuşulanların kal sebep olur. Allah hepsini layıkıyla hıfsında tutanlardan eylesin. Aynen Ebu Hüreyre'nin Ey Allah'ın Resulü ben senden duyduğum her şeyi hıfz ediyorum, ezberliyorum ama şuradan gittiğimde aptal bir şey kalmıyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Elindeki hurma bahçesini yay diyor, yayıyor. Toprağı diyor, topluyor. Vallahi o günden sonra hiçbir şey unutmadım diyor. Allah beni de, sizleri de o duaya layık olan samimi kullardan eylesin. ki Allahümme ve bihamdike eşhuden ilahe illa ente estağfurullah ve tubley. İslam'da bir insan ünansak ünansak, üç şeyi ona haram ediyor. Aynen, Kırmızı'nın naklettiği tembalinde Kırmızı hadisde olduğu gibi Allah efendisine rahmet etsin. Hazreti Osman'ın evini muhasara ettiklerinde kılıçlarını çetip akas ettiklerinde Osman cami açmış onlara şöyle bağırıyor. <Gülüyor> Bir Müslümanın kanı, bir Müslümanın haramdır. Ancak yükselden dolayı falan kılmıyor. Bir, dinden dönmüşsün. İslam'a girdikten sonra asla dinden çıkmadın dedi. İkincisi, evli ve durken zina etmişsin. Vallahi diyor ne cehalette ne de İslam'da. Haram yere uçmuş çözmedin dedi. Üçüncüsü ise haksız yere adam öldürmekte. Vallahi ne cehalette ne de İslam'da haksız yere can kıymadım. Siz nasıl benim canıma kast ediyorsunuz diyor. İslam'da bu üç şey bitmediği müddetçe bir müslümanın kanı bir ne alak değil. Buradaki hadis-i şerif Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Asabi'nin içinden bir topluluktan değil, İsrail yuvullarından bir adam diyerek naklediyor. Kısas ee, vardır İslam'da, savaş hali, savaş hali hariç, e, kafir olsun, Müslüman olsun, birisi kibirini öldüremez. Eğer bir kafir bir Müslümanı öldürülürse, Nasıl öldürülse o şekilde kendisine saç vardır. Bir Müslüman bir öldürülse tatıra <gülüyor> karşılık Müslüman öldürülmez, ona da bir yok verilir. Öldürmemesi gerekiyor. Öldürmemesi gerekiyor. İrbati 99 kişiyi öldüren kıssaysa Aleykümselam. Değiştirelim. Düşünüş ümmetlerden diyor. İsrailoğullarından diyor. Allah'a sallallahu aleyhi ve sellem döndürür. hakim olursa bunların hepsi birbirine ötürüyorum. Çatıra karşılık müslüman öldürülmez. Evet, Hapsızlık da kalır. Yoksa, savaş alanında zaten haksızlık yok. Mesela bir Müslüman'a, bir kadını, bir kafir taşla kafasını vura, vura öldürmeye çalışıyor. Ölüm anında geliyorlar. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, çekişmekte olan kadını, kendisi müthiyin öldürdü müthihar edince, o kadın ölene kadar beklenir. daha sonra onu öldüren Yahudi, anayi billahi bu kadını nasıl öldürmüşse, kafası başla aynı ceza ona da verilir. İslam'daki verilen hak cezaları hep amelin cinsinden olur. Bu fiili işlemek isteyen o cezayı göze almamadır. Gülümün öldüreceğini haksız yere siz kendi canından bulunacaksın. Zinan ettin, evlenmesin, görüntün onu canınla ötesin. Hırsız mısın? onu elini kesilerek ne yaparsın? Gezi Bu verilen evet. İslam hukuku da var. karşı bir Müslüman öldürülmesin. Evet. Selam'ın Ben kutluyorum. lütfen söylemeyin. Tamam etmeyeyim. Hakkı alıyorum. Araştırın. Bunu görürsünüz. Fakın öldürmüş gibi görülür. Doğru. Öyledir. ama bir ayeti böyle çıplak alıp da e, oradan kafamıza göre de hüküm çıkaramız e, mantık nedir Arapça bu Kur'an'ın anladığımız dildeki ikinci nedir o mantuka Allah subhanahu ve teala'nın yüklediği muradı ilahidir güzel anlamak gerekir gidin a de bakın kısa sıktımlarına de bakın orada aradığınız cevabı bulursunuz inşallah doğrusunu Allah bilir gidip bakarsanız görürsünüz evet. ben müsaade istiyorum arkadaşlar gece yarım oldu Selamünaleyküm aleyküm tamam. selamun aleyküm. hocam çıkmadan bir soru daha geldi aklıma şimdi Kuran'da ve hadiste okuduğumuz iki tane şey nakledeyim Müslümana sövmek küfür onunla çarpışmak Müslümana sövmek fısk onunla çarpışmak küfürdür onu öldürme küfürdür bir de ayet hatırıma geldi bir Müslümana haksız yere öldüren yani, ebedi cehennemdedir diye bir ayet var şimdi herhangi bir nedenle bir tarla davasından ne bileyim değişik laf attı diye bir şekilde yani bir şekilde e, bir müslümanı öldüren kişi ebedi cehennemlik mi oluyor yani müslümana sövmek küfürdür onu öldürmek şimdi, müslümana sövmek fısktır onu öldürmek küfürdür ne anlama geliyor yani kafir mi oluyor bir müslüman bir müslüman öldürdüğü zaman yani herhangi yani bu söylediğiniz üç sebep dışında üç sebep dışında tarla davasından bizim köyde öldüren oldu birbirini mesela bu küfür mü oluyor buyur hocam selamun aleyküm aleyküm selamlarım. şimdi bu sen bat, bat ele almak gerekiyor Allah kendisine rahmet etsin i̇bn Abbas diyor ki bu ayet diyor nes değildir. Haksız yere kim bir Müslümanı öldürmüş o? Ebediyen cehennemdedir diyor. Ama ayeti kerimelere bakmış olduğumuzda eğer karşılığında kısas varsa veya e, öldürlenen sahipleri diyeti kabul etmişse bu uykumlarla inmiştir. Allah subhanahu ve teala yapılan bir hataya karşılık dünyada bir hat cezası vermişse ve bu da uygulanmışsa hadis-i şerifte kayda Allah onu tekrar ahirette hesaba çekmekte hayal eder diyor. Anlatabildim mi? Yani kısasta hayat vardır. Kısasta hayat vardır. Ben sadece müslüman ahkamını ele alayım. Müslüman bir Müslümanı haksız yere öldürdüğünde karşılığında canıyla ile öder. Veyahut bunun karşısında herife götürürler. Veyahut canını öder. O kadar. Benim dinde bildiğim bu. Ama ayet-i kerimede ebedi cehenneme gider derken diyet gelmişse sas gelmişse bu, bu ne yapıyor? Bu bunun cefareti olmuş oluyor. Tabi. Dediğim gibi, İbn Abbas her ne kadar ebedi cehennemdedir desede, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sallam Allah bir cezaya karşılık dünyada eğer hat vermişse ve o cezada onu işleyene uygulanmışsa Allah onu ahirette hesaba çekmekten hayal eder benim dinde bildiğim bu arkadaşlar. Selamünaleyküm selamünaleyküm. Aliülmüslamın selamını. Aliülmüslamın ve Allah'a Hocam şimdi Mekke'de e, Müslümanı e, katiller öldürdü. Sümeyye'yi. onun eşini öldürdüler. Öldürme nedenleri sadece Müslüman oldukları için öldürüldü. Günümüzde de sadece Müslüman olduğu için öldürülen. ...insanlar var yani... ...başka bir nedenle değil yani... ...acaba kastedilen ne olabilir mi... ...bir Müslümanı sadece Müslüman olduğu için... ...öldürmek mi acaba küfür olmuş oluyor... ...mesela... Hz. Ali ile Muaviye arasında çıkan... ...savaşta öldürülenler... ...hakkında e, da bu ifade kullanıyor ama... ...ben doğru olmadığına inanıyorum... ...çünkü başka ayetler de var... ...ümümlerdenki kurup çarpışsa... ...bir Müslümanı sadece Müslüman olduğu için... E, inancından dolayı öldüren mi acaba ebedi cenneme gidiyor ben o nes olduğu inancındayım İbn Abbas'a Allah rahmeti o bu konuda hata ediyor ee, öbür meseleyi hiç buna karıştırma. Biraz edepli olursanız bana göre edepsizlik yapıyorsunuz. Ya kulaklarınız iyi durmuyor. Ya kulaklarınız iyi durmuyor. Anlama güçlüğü çekiyorsunuz. Ya da kasıtlı yapıyorsunuz. dediğimi anladınız mı? Hocam demeyin. Hocam demeyin. Bana göre edepsizlik yapıyorsunuz. i̇bn Abbas dinin sahibi mi? Allah rahmet etsin dedin mi? Bu konuda hata ediyor dedin mi? Edepsizlik yapanıysa İbne Bas pro mi der? Bak işte <gülüyor> tabii siz benden çok edepsiniz. Böyle. yok kızma yok. Senin gibi birkaç tanesi çıktı mı böyle? Anlamıyor Ben seni ikna etmek de da değilim. Ama niye terbensizlik yapıyorsunuz? Ben sana şimdi İbn Abbas'ın yaptığı hataları tek tek saydım. hepsini kabul edecek misin? Allah onlardan razı olsun. Biz onları sadece adalet falan ele alıyoruz. bizim gibi bir insan. Ve hala konuşuyorsunuz. Peki, değil mi sen Mikrofonla konuşmak ister misiniz? Buyurun bu meseleyi bir anlatın. Ben de size her tek tek anlatacağım. Hepsinin altına doğru diyeceksiniz. Siz benim ne okuduğumu karıştırmayın. Ben size edepsiz diyorum ve hala sözümdeyim. Beni konuşan mısınız? haramlılık mı var Ayşe en mahram meseleleri dahi erkeklere anlatırken haram olmuyor da bile olsanız mutlu konuşmanız haram değildir buyurun neyse muhatabı almayacağım yine. ama bana göre edepsizlik yaptınız bana göre edepsizlik yaptınız. Bakın açın sayın Müslümanı. İbn Abbas vallahi diyor Allah Resulü ne cinleri gördü? Ne de cinlere diyor dini davet etti diyor. Allah Resulü cinleri görüp davet etti mi soruyorum size Siz daha iyi bilirsiniz bildiğinize göre, itham ettiğinize göre ben kızdı mı kızdı diyorsunuz. Buyur bak, edepsiz demekte edepsiz demekten ne kadar isabet etmişim. Şimdi edebi de bıraktım, daha başka bir şey daha denecek sana birazdan. Evet Musa, arkadaşlar gördün mü? gördünüz değil mi peki bir rivayet daha nakledim ben sahabelerin yapmış olduğu hatayı zikretmekle mükellef değilim ben hadisçi birisiyim Heh. yok vahdani hiçbir şey yazma yazma sahabeler de hata eder Allah kendilerinden razı olsun bu konuda isabetsiz dedim o kadar o kadar ama sen ondan daha mı iyi biliyorsun? Bu edepsizliktir. Eğer nakil gelmişse bu karı size göre herhalde sahih değil. Öyle mi? bana göre bu karı vermiştim sahihtir. Zayıf da yoktur, uğurlu da yoktur. Evet. edepsizlik yaptığı için kızdım ben edepsizlik yaptığı için kızdım ama edepsizlik yaptığını bile anlamaktan aciz insanlar var onun için artık matap almayacağım matap almayacağım eğer ilmin değeri ilme bir saygı yoksa Allah'a hiç saygı olmaz Allah'a hiç saygı olmaz ben ne dediğimi çok iyi farkındayım ee, o kadar artık edep dairesini geçmişsiniz ki edep dairesini geçmişsiniz ki ne yazdığınızdan haberiniz var ne de gittiği zeminden haberiniz var tabi sadece adınızda zemzem kalmış sadece adınızda kalmış. Ben başka bir şey demiyorum. Ama yazı yazmanıza hak hani eşiniz müsaade ediyordu. Konuşmanıza müsaade etmiyorsa o eşinize de yazık derim ben. Ben yazı yazmanıza da hiç müsaade etmesi daha hayırlara girer derim. Çünkü Ayşe annemiz Ayşe annemiz en mahrem meseleleri dahi erkekleri anlatmaktan çekinmeyen birisiydi ve dini haya da hayata da olmaz e tabi siz ileri gidince size her tarafı otoban yapalım istediğiniz şeritten gidin öyle mi? bana göre siz edepsizlik yaptınız ben sizi ikna etmek zorunda olmadığımı da söyledim. Benim dinde, bildiğim noktada bu dedim. Bunu da söyledim. Daha hala gitmenizin anlamı ne ki? Aleyküm selam ve aleyküm yani iş yapmayın. Biraz edebinize, hayalınıza sahip olun. Anlamıyorsanız gidersiniz okursunuz biz yanlış yapmışsak kötürsünüz bize de doğruyu öğretirsiniz bir kadından ahlak alacak değilim doğru musatta başında yapman gerekeni yap böyle terbiyesi derdi bir daha odaya girmez böyle belli Bunu nereden geldiniz belli i̇bn Abbas'ı Abbas-ı Savun'a evet. uzatmadık. Hele Buhari'ye üstüne dil uzatan bana göre Şii adam başka birisi değildir. Evet. Evet. Ehli Sünnet olup da edepsiz olmama diye bir şey yok ki bir tür ahlaksız insanlar var. Ama verilen bir şeye bu kadar tavır alma çok ilginç ben anlamadım. Hayırlıksız inşallah. Benim dinde bildiğim bu. Allah eğer ben kabaysam, iticisi iticiysem artık kim ince ben anlayamadım. ki geliyorlar. Bugün abbat diye bir ahlaksız fonomen diye bir ahlaksız da aynısını yaptı. Kasıtlı yapıyorsun. Geliyorsunuz odaya. Tahrik edici yazıyı yazıyorsunuz. Ondan sonra karşıdaki kızdı mı? Doğru. Kızdı. İyi de niye kızdırıyorsun? o de iştahatla alakalı soru sordu yani dersem İzzet sordu sorunun sahibi ise Risale yazan adamdı ben de kendisine sorum daha sonra tekrar sordular ben cevap verirken bile öyle terbiyesizce yazı yazdılar ki öyle terbiyesizce ha demek ki dedim bunlara bu gerekiyor ben de mutlufunu bıraktım. Buyurun siz edebinizde ahlakınızda istediğiniz adamdan istediğiniz şekilde dinleyin Çektim gittim. Sordukları adam bu yaptı. O yazanlarda da terbiyesizliğine devam etti. Otlar da terbiyesizliğine aynen onların ortak oldu. Bugün o adamlar bu odada olamıyorsa o terbiyesiz diyen göz olamadı. Arkadaşlar eğer bir soru sorulmuşsa anladığım dört dörtlük bu konuyu biliyor manasında değil bildiğini söyler bildiğini anlatır delilini verir. karşıdaki adam muhakkak ki bunu anlamamış ki sormuş ama tutup da din tamamlanmış eksik bir şey bırakılmamış ve Ebu Bekir Allah kendisinden razı olsun Ömer, Allah kendisinden razı olsun. Ömer bile tutun, bakın.